Şu an geliyor mu sesim herhalde geliyor tamam mi Evet herkese hayırlı akşamlar diliyorum ee, din, yaşayan e, dinler tarihi dersimizin dördüncü haftasını beraber başlıyoruz bu haftada yine Yahudilikten konuşacağız çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? İnşallah bütün arkadaşlarımız sıhhat, afiyet üzeredirler. Çok güzel. Evet. Bu sıralar grip kol geziyor. Aman dikkat edin. Evet, bu haftada e, yine Yahudilik'ten bahsedeceğiz. E, Yahudilik, e, geçen hafta da bahsettiğim gibi İslam'la en çok benzer e, uygulamaya sahip olan din olduğu için, e, şimdi geçen hafta ve bu hafta Yahudilik'ten bahsediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren Hristiyanlığa başlayacağız. Evet. Şimdi Hristi e, Yahudilik e, kendisini belli bir milli tanrının seçilmiş milleti olarak görür. Bu milli tanrı adı Yahve'dir. Ve bu Yahve'nin seçilmiş milleti olarak Yahudilere e, özel bir hukuk verdiğini, özel bir din verdiğini inanılır. Dolayısıyla Yahudiler kendilerini Tanrı'nın milleti, Tanrı'yı da kendilerinin Tanrısı olarak e, düşünürler ve e, böyle bir seçilmişlik anlayışı eskiden beri e, dillendirirler. E, bu seçilmişlik, seçilmişlik e, çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Ancak e, biz o tartışmaların detayına girmeyeceğiz. E, sonuç itibariyle Yahudiler e, böyle bir inence sahiptirler. E, Tanrı Yahudileri seçtiği zaman onlara uyumaları gereken bir kurallar bütünü vermiştir. Bu kurallar bütünü, işte Tanrı'nın Vahyi veya Tora'sı olarak düşünülür, kabul edilir ve Yahudilik dininin özünü bu Tora oluşturur. Yani Yahudilik uygulama üzerine kurulu bir dindir. İnanç nelere inanılacağı nasıl inanılacağı çok üzerinde durulan bir konu değildir. Mesela e, Hayriye Hanım on emirden bahsetmiş. Doğru on emir Yahudiliğin özüdür, temelidir. E, ancak Yahudiliği Yahudilik yapan e, şey on emirden ibaret değildir. Çünkü on emir ya, Hristiyanların da Müslümanların da paylaştığı bir şeydir. Mesela e, der ki eee Tanrı birdir der. şeyde On emirden inanılması gereken tek şey belki de budur. İşte Tanrı birdir. Ondan sonra çeşitli emirler verir. İşte yalan söylemeyeceksin. E, hırsızlık yapmayacaksın. Komşunun malına tamaha etmeyeceksin. Gibi kurallar vardır ki bu on emirden bile biz <gülüyor> Yahudiliğin inanç ağırlıklı değil, uygulama ağırlıklı bir din olduğunu anlayabiliyoruz. Hristiyanlık bunun aksine inanç ağırlıklı bir dindir. Ee, i̇nanılması gerekenler, e, nasıl inanılması gerektiği konuları e, detaylıca tartışılır. Evet. Ee, Yahudiler e, bir Yahudi geleneğine bağlıdırlar ve bu Yahudi geleneği organik olarak, canlı olarak devam eden bir şeydir. Mesela Hz. Musa'nın zamanındaki Yahudi geleneği veya Yahudi şeriatı diyebiliriz. E, günümüzdeki Yahudi şeriatı veya Yahudi geleneğiyle birebir aynı değildir. Zaman içerisinde Yahudi şeriatı gelişmiş, büyümüş, ilaveler e, kendisine eklermiştir. E, bu şekilde günümüze kadar e, gelmiştir. Evet. Şimdi müsaadenizle yavaş yavaş e, Yahudi'in e, inanç esasları üzerinde durmak istiyorum. E, i̇lginç bir şey var Hz Musa'nın milattan önce 13. 14. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor Yani 13 desek işte milattan önce 13yıl Milattan sonra on yüzyıl 11 yüzyıl Aşağı yukarı 2400 yıl demektir bu. Yani Yahudiler kendilerine bir inanç sistemi, bir amentü, bir e, inanılacak e, prensipler e, listesi oluşturana kadar Musa'dan itibaren 2400 yıl geçmiştir. Aşağı yukarı 2000 yıldan fazla 2400 yıl geçmiştir. Bu bize şunu gösteriyor, Yahudiler için ne iman edeceğiniz konusu ikinci derecede bir konudur. Aslında Yahudiler için önemli olan, Yahudi şeriatı için, Yahudi dini için önemli olan sizin ne yaptığınız, ne yapmanız gerektiğidir. İşte Musa Maimonides, Musa bin Maymun veya Moses Maimonides her ikisi de aynı şahsiyeti temsil ediyor. Ee, bu şahıs Müslümanlar arasında yaşamış 12. yüzyılda e, yaşamış bir e, Yahudi din adamıdır filozoftur e, tabiptir Müslümanlara e, hizmet etmiştir Müslüman saraylarında çalışmıştır e, böyle bir şahsiyettir e, içinde yaşadığı toplumdaki hakim olan inanç olan İslam'ı bilmektedir ve bundan bir şekilde etkilenmiştir. Bu etkilenmeyi şöyle düşünmemiz lazım. Yani İslam'ın ne kadar güzel, ne kadar doğru bir din olduğuna kani gelmiştir kastetmiyorum bundan. İslam dinindeki inançla alakalı tartışmaları, uygulamayla alakalı tartışmaları bilmektedir ve bunların etkisinde kalarak da çeşitli ee, çalışmalarda bulunmuştur veya çeşitli çalışmalarda bu etkileri biz görebilmekteyiz Meryem Hanım haklısınız ee, Musa bin Meymun Endülüs'te doğmuş ee, ama e, daha sonra Kuzey Afrika'ya göç etmiş Kuzey Afrika'da yaşamış orada ölmüş birisidir evet ee, şimdi e, Musa bin Meymun e, kitaplarının çoğunu Arapça yazmıştır e, Arapçayı kültür dili olarak bilen birisidir ve e, o dönemdeki kelam akımlarından, Müslüman kelam akımlarından etkilenerek e, Yahudiler için Yahudiler için bir Amentü listesi oluşturmuştur. <gülüyor> Biliyorsunuz Amentü ben iman ettim demektir. Bu kelimenin e, ara, e, İbranicesi Ani maaminim yani ben iman ediyorum manasına geliyor. Ben ani maamin ben iman ediyorum şuna ani maamin buna diye böyle bir liste oluşturuyor ve 13 maddeden oluşuyor bu. Evet Ayriyannım doğru İslamdan etkilenmiştir. Yalnız tabii ki bu yani etkilenmesinin arkasında şey var yani o kültürün içerisinde yaşıyor ister istemez o kültürdeki gelişmelerden etkileniyor ama bir şekilde Müslümanların iddialarına cevap vermek ihtiyacı da duyuyor ve Müslümanlara ver iman esaslarına baktığınız zaman Müslümanlara vermek istediği cevaplar orada gördüğünüz zaman bu etkilenmenin boyutunu daha iyi anlıyoruz Şimdi e, Feyza'nın bu bahsettiğiniz e, konu bir e, önemli bir konu. Doğru. Yani e, eğer bir dinin inanç esasları belirlenmemişse siz nasıl bu dinin bu kadar uzun süre yaşadığını düşünebilirsiniz diyor. Şimdi Yahudiliğin başlangıcı ve e, günümüze kadar gelmesi aslında e, bir e, etnik kökene dayanmaktadır. Yani Yahudiler e, belli bir ailenin e, etrafında doğan insanlardır. Ve bu e, işte e, Hazreti Yakub'un çocukları e, işte Yusuf'un neslinden gelen e, Musa ve onun e, la aynı e, şeyden, İshak'ın çocuklarından oluşmaktadır. Şimdi bu e, Yahudilik e, neseben geçiyordu. Annesi Yahudi olan herkes günümüze kadar Yahudi olarak kabul ediliyor. Ancak bazı insanlar Yahudi olarak doğmadıkları halde sonradan müracaat ederek din değiştirme hakkına sahiptiler. Ama esas sizin e, bir dine mensubiyetiniz o dinin sizin neye inanmanızı söylemesinden çok sizin nasıl bir hayat yaşamanızı istemesiyle alakalıdır. Yani e, Yahudilik mensuplarına bir hayat tarzı sunuyordu. Ve sunduğu bu hayat tarzı da o insanların e, işte o dini geleneği devam ettirmesini mümkün kılıyordu. Yani Yahudilikte hiçbir inanç esası olmasaydı eminim o sunduğu hayat tarzı ile Yahudilik günümüze kadar gelirdi. Zaten e, bu inanç esasları belirlemek belki de... E, o inanç esaslarına inanan insanları bir arada tutmaktan çok, e, o inanç esaslarını inkar eden insanları dışarıda tutmayı amaçlamaktadır. Yani e, şey e, nasıl diyeyim, e, inan, inanılacaklar e, şeyin listesi e, şey değildir, sizin e, imanınızı devam ettirmez, hayat tarzınızdır sizin imanınızı devam ettiren. Yoksa öteki bugün böyle düşünürsünüz. Yarın düşünceniz değişebilir ama insanlar hayat tarzlarını çok sık değiştiremezler. Şimdi Ayhan Bey, Budizm'e ne açıdan benzettiniz tam bilmiyorum. Budizm de yani bir düşünce tarzıdır. Bir hayat şeyidir ama Yahudilik tabii ki şeyden çok daha Budizm'den çok daha fazla insan hayatına müdahale eder. Yani koymuş yaşamı tabi bütün yani İslam'da mensuplarına bir yaşam e, tarzı sunar e, ve onla, Müslümanlardan onu bekler mesela diyelim ki Müslümanlar arasında e, domuz eti yemek yaygın bir şey değildir alkol tüketimi yaygın değildir ne bileyim işte oruç tutmak namaz kılmak bunlar yaygın e, gözlemlenebilen şeylerdir. Mesela Müslümanlar arasında e, komşuların birbirine destek olması e, yetime e, göz kulak olmak bunlar <gülüyor> hepsi övülen niteliklerdir. Bunları görüyoruz. Ancak e, yani e, şey açısından Yahudilik açısından söyleyebileceğimiz şu var ki e, yani e, Yahudiliğin 2000 seneyi aşan bir dönem inanç listesinin tespit edilmemiş olması onların inancının kaybolmasına yol açmamıştır. Bunu bilmemizde fayda vardır. Evet. Ee, şimdi e, kısaca Musa bin Memun'un e, şeylerinden bahsedelim biraz evvel ifade ettiğim gibi kendisi Yahudi, bilim adamı, din adamı hukukçu tabip, böyle birisi. 13 maddelik inanç esaslarını şimdi ekranımızda görebiliyoruz. Mesela bakalım birinci şey tam bir imanla inanırım ki adı kutsal olan yaratan, yaratılmış olan her şeyin yaradanı ve hükmedenidir. Sadece o yarattı, yaratır ve yaratacaktır. Yani bu işte Yahudiliği 10 e, emrindeki e, şeye birebir e, uymaktadır. Yalnız bu 13 madde sadece İslam'a e, İslam'ın etkisinde kalmış, İslam'a cevap veren veya İslam'a karşı Yahudiliği savunan bir metin değil. Aynı zamanda Hristiyanlığa da cevap veren bir metindir. Mesela burada e, sadece o yarattı yaratır ve yaratacaktır derken e, işte e, Tanrı'nın bir olduğunu e, ikinci bir şahsiyet olarak mesela İsa gibi veya Ruhul Kudüs gibi bir yaratıcının varlığını reddetmek için üstü kapalı olarak konmuş bir formülasyonu görmekteyiz burada. İkinci şeyde diyor ki tam bir imanla inanırım ki bunlar hep tekrar ediliyor. Adı kutsal olan yaratan tektir, ondan başkası yoktur ve sadece o bizim Tanrımızdır. Hep vardı, var ve var olacaktır. Bu da teslise karşı ifade edilmiş veya diğer dinler, müşrik, çok tanrıcı dinlere karşı içinde bir cevap barındıran, Yahudileri ona karşı uyaran bir madde. Tam bir imanla inanırım ki adı kutsal olan Yaradan'ın bedeni yoktur. Maddenin tüm özelliklerinden beridir. Ona karşı ona hiçbir fiziki kıyaslama yapılamaz. Bu da işte orta çağda Müslümanlar arasında yaşayan mücessime diyebileceğimiz, müşebbihe diyebileceğimiz bazı insan gruplarının ki biz Müslümanlar arasında da kelam kitaplarımızda, mezhepler tarihi kitaplarımızda bunların adının geçmesinin sebebi de zaten budur. Çünkü bu insanlar e, şeylerde mevcuttu. E, insanlar arasında yaşıyorlardı ve e, bu e, inançlarını telaffuz ediyorlardı. E, biz e, burada da bunun yansımasını görebiliyoruz. Evet. Tam bir imanla inanırım ki adı kutsal olan yaradan ezeli ve ebedidir. Ee, ya, e, adı kutsal olan yaradana ve sadece ona dua etmek caizdir. Ondan başkasına dua etmek caiz değildir. Peygamberlerin tüm sözleri doğrudur. Mesela bu e, önemli. 7. E, madde. Rahmetle andığımız önderimiz Moşe'nin peygamberliği gerçektir. Ve kendisinden önceki ve sonraki peygamberlerin en büyüdür. İşte size Müslümanlara bir cevap. Siz Müslümanlar e, Hz. Muhammed'in büyük olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bize göre Musa en büyük peygamberdir diyor. Tora hakkında Tevrat hakkındaki düşüncesini artık bizim olan Tora rahmetle andığımız önderimiz Moshe'ye verilen aynıdır. Musa'ya verilen e, Tevrat bize verilen e, günümüzdekiyle aynıdır. Yani Tevrat tahrif edilmemiştir değiştirilmemiştir. Sonra dokuzuncu madde Tora değiştirilmeyecektir. Adı kutsal olan yaradan asla başka bir Tora göndermeyecektir. Tora Tevrat demek olduğu gibi aynı zamanda şeriat manasına hukuk manasına, kanun manasına da geliyor. Biliyorsunuz ee, Hristiyanlar ee, Musa'nın Tora'sından sonra İsa ile birlikte yeni bir e, antlaşmanın başladığını söylüyorlar. Müslümanlar ise Hz. Peygamberle birlikte yeni bir hukukun geldiğini söylüyorlar. Bunları kesinlikle kabul etmediğini ifade ediyor e, Moşe bin Memun Evet. Her yaptığını ve her düşüncesini Allah bilir. Zira hepsinin yüreğini şekil veren, e, tüm yaptıklarını anlayan odur. Ayetini delil getiriyor. E, yine e, Zebur'dan. Tam bir imanla inanırım ki adı kutsal olan yaradan emirlerine uyanı ödüllendirir. Karşı geleni cezalandırır. Yani e, bir e, ne diyoruz? E, ceza yani e, mükafat ve ceza sistemini söylüyor ki e, Orta Çağ'da da Müslümanlar arasında e, kelam kitaplarında olan e, tartışmalardan birisidir. Mesih'in geleceğini e, kabul ediyor. En son da e, kıyamet gününden e, bahsettiğini görüyoruz. İşte bu şeyler 13 madde e, Musa bin Meymun tarafından belirlenen inanç esaslarıdır. Size ben bir pratik şey söyleyeyim. Bir Yahudinin bunlara inanması gerekmiyor. Yani bir Yahudi bunlara inanmadı diye dinden çıkmaz. Yahudi olmaya devam eder. Hatta arkadaşlar eğer siz bu ilk birinci ve en önemli ve pek çok yerde tekrar eden yaratıcının varlığını bile inkar etseniz e, Yahudi olmaktan çıkamazsınız. Bunu da bir şekilde söylemiş olayım. <Gülüyor> Arkadaşlar e, Yahudilik e, Şey değildir e, Nasıl diyeyim e, Yahudilik tek tanrıcı bir dindir Yahudiliğin tanrı anlayışı e, Şeydir e, İslam'ın tanrı anlayışına benzer 13 madde doğru Sonradan e, şey yapılmıştır Hatta Hülya Hanım'a destek olarak şunu söyleyeyim. Hatta bazı Yahudiler bizim dinimizde böyle inanılması gereken kurallar listesi diye bir şey yoktur. Bir amenti yoktur. Bunu niye ortaya çıkartıyorsun? Niye yeni bir şey ortaya koyuyorsun diye Musa bin Meymun'u eleştirmişlerdir. Bunu da bilmek lazım. Hatta Musa bin Meymun'un kitapları yakılmıştır. Yani kendi yaşadığı dönemde böyle şeylerin olduğunu da bilmemizde fayda var. İlginç bir durum var. Ee, <gülüyor> Tevrat'a baktığımız zaman e, Tevrat'ta e, Tanrı'nın farklı e, şekillerde e, sunulduğunu görebiliyoruz. Mesela e, bazı yerlerde Tanrı'nın e, insan gibi bilgisinin kısıtlı gördüğü şeylerin kısıtlı her şeyden haberdar olmadığını görüyoruz. Ben biraz uzak mı duruyorum mikrofonu acaba? Biraz yaklaşayım. Evet. Şu an sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Evet. Şimdi e, mesela mesela Tevrat'ın başında Adem ile Havva'nın yaratılması vardır. Adem ile Havva e, yaratıldıkları zaman e, Tanrı onlara der ki şu ağaçtan yemeyeceksiniz. Ve e, Havva şeytana uyar. O ağaçtan yer. Adem'in de yemesine sebep olur. Ve e, Tevrat'ın söylediğine göre e, Yahudiler e, pardon Adem ile Havva cennette Çıplaklıklarını hissederler Yani o zamana kadar bilmedikleri Fark etmedikleri bir şeydir Ve utanırlar gizlenirler Bunun üzerine e, Tanrı e, e, Serinlikte Akşam serinliğinde Cennette dolaşırken e, Adem ile Havva'yı göremez Ve onlara seslenir Adem Adem der e, ne oldu sizi göremiyorum der. İşte e, Adem e, işte e, çıplak olduklarını gördüklerini ve bunun için gizlendiklerini söyler. Bunun üzerine Tanrı der ki yoksa siz o yasakladığım meyveden mi yediniz? Şimdi bu şekilde bir Tanrı anlayışı mesela e, çok insana benzeyen, çok bilgisi sınırlı, çok bilgisi e, yani sebep-sonuç ilişkileriyle bir bilgiye varabiliyor. Cennette olan biten her şeyin bile farkında değil. Mesela bir e, yaratıcı düşünün ki bu yaratıcı e, e, yarattığı cennetteki insanların yaptığı şeyleri bilmiyor. Hadi biliyor e, bu insanların işlediği günahtan haberi yok. Hadi haberi olduğu zaman da e, yani çıplaklıklarından dolayı o insanların günah işlemiş olduklarını fark ediyor. Yani çok şey olarak sınırlı bir bilgiye sahip. Ama yine biz Tevrat'ta Tanrı'nın her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeye işte kadir olan her şeyi yoktan var eden bir Tanrı olarak anlatıldığını da görmekteyiz. Tanrı kendisini Yahudilerin Tanrısı olarak sunuyor. İşte mesela meşhur e, tesniye kitabında e, yer alan Şema duası ki Şema işit demek. E, o duada açıkça ifade ediliyor. E, Şema İsrail Eloheinu e, diye devam eden bir duadır bu ki Duy ey İsrail Tanrı bizim Tanrımızdır. Tanrı tektir. Burada da görüldüğü gibi işte tek bir Tanrı inancı e, Maymonides'in e, şeyleri arasına da girmiştir diğer yerlerde geçen işte böyle biraz önce benim bahsettiğim sınırlı kabiliyetlere sahip Tanrı anlayışı ise çoğunlukla bu yüce Tanrı anlayışı doğrultusunda yorumlanmaktadır. Evet. Biliyorsunuz 10 emirden bir tanesi Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksındır. Bundan dolayıdır ki Yahudiler Tanrı'nın adını telaffuz etmezler. Tanrı kelimesini gördükleri yani e, Tanrı'nın adını gördükleri zaman onun yerine Adonay demeyi e, tercih ederler. Arkadaşlar Tanrı'nın seçmiş olduğu şey millet e, İsrail'dir. E, şimdi Türkiye, şu an ülkemizde e, yani e, şöyle diyeyim şu an dünyada İsrail diye bir devlet vardır. Ee, biz İsrail deyince hemen modern bir devlet aklımıza geliyor. Ama İsrail o demek değildir. İsrail e, bir milletin adıdır. E, Beni İsrail İsrail oğulları Hz. Yakup'un soyundan gelen insanların adıdır ve e, kendilerini e, Yahudiler İsrail diye isimlendirmeyi tercih ederler. <gülüyor> Arkadaşlar İsrail'in uzun bir tarihi var. Ee, i̇şte Musa'dan itibaren e, şeriat aldıktan sonra e, ilk defa bir devlet haline gelmeleri e, Süleyman zamanında olmuştur. Özür diliyorum. Davut zamanında. Süleyman'ın babası Davut zamanında olmuştur. Davut e, farklı Yahudi kabileleri bir araya getirmiş. Onları görmüş. E, bir e, e, idare altına toplamış birliklerini sağlamış ve e, Filistin'de Kudüs'ü e, Kudüs ele geçirmiş oraya yerleşmiştir e, bundan dolayıdır ki Yahudiler arasında Davut e, önemli bir şahsiyettir ancak İslam'ın Davut anlayışıyla şöyle bir farklılığı vardır Müslümanlara göre Davut peygamberdir vahiy alan bir kişidir Yahudilere göre Davut bir peygamber değildir çok önemli e, Yahudilerin gurur duyduğu bir idarecidir, kraldır. Davut'tan sonra yerine oğlu e, şeye geçmiştir, kral olmuştur. E, oğlu Süleyman da e, babasının izinde gitmiş, babasının e, sağlamış olduğu o birliği devam ettirmiştir. Yahudi tarihinde, dini tarihte en önemli şey olan e, Kudüs'teki mabedi yapmıştır. E, mabedin kurulması ile birlikte e, Yahudilik e, artık mabed merkezli bir din haline gelmiştir. Yani insanlar dinlerini yaşamak için devamlı mabede gitmektedirler. Orada e, sunak sunmaktadırlar. Orada dua etmektedirler. Bu o, işte şeyle e, Süleyman zamanında gerçekleşiyor daha sonra Süleyman'dan sonra Yahudiler ikiye bölünüyorlar. Yani o birliği sağlayan güç ortadan kalkmış oluyor. Bu birlik dağılınca kuzeyde İsrail Devleti, güneyde Yahuda Devleti oluyor. Kuzeydeki İsrail Devleti daha erken bir dönem. 722'de Asurlar tarafından yıkılıyor. Güneydeki İsrail Yahuda devleti ise 586 yılına kadar devam ediyor. 586 yılında e, Babil'liler e, gelip e, orayı yıkıyorlar. Mabedi yıkıyorlar. Yahudileri Babil'e sürgün götürüyorlar. Ve böylece birinci mabet dönemi sona ediyor. Yahudiler için e, bir 70 yıllık e, dönem vardır. Bu 70 yıllık Babil sürgününden sonra ee, önemli bir kesimi Babil'de kalıyor. Ancak Ezra ve Nehemia liderliğindeki dönenler e, mabedi yeniden kuruyorlar ve ikinci mabet dönemi başlıyor. Ve ikinci mabet ta işte milattan sonra 70 yılına kadar devam ediyor ve bu e, 70 yılında çıkan e, savaş e, sonunda ikinci mabet tekrar yıkılıyor ve günümüze kadar Yahudilerin bir mabedi söz konusu olmuyor. E, peki mabetsiz e, yani şu an İsrail devleti e, Filistin'i kontrol ediyor, Kudüs'ü kontrol ediyor. Mabedi kurmak isterlerse buna engel ne var? E, Yahudi inancına göre e, mabet e, yani Beyti Maktis doğru. E, Beyt Hamiktaş e, İbrancası Beyt Hamak e, Miktar e, Mesih gelince kurulacaktır. Mesih geldiği zaman e, Yahudileri e, aynı Davut'un zamanda gibi toplayacak ve onları e, bir arada e, yönetecektir ve mabedi tekrar ihya edecektir. O zamana kadar e, Yahudiler mabetsiz hayatlarını devam ettirecekler. Zaten mabeddeki e, şey e, çok cazip değildir. Mabet e, kanlı bir yerdir. Yani hep kurbanlar vardır. Kurbanların yakılan iç yağları vardır. E, yani e, Yahudiler de herhalde günümüzde e, mabedi tekrar ihya etmek ve oradaki ibadetleri tekrar canlandırmayı çok e, doğru bulmamaktılar. <gülüyor> Evet arkadaşlar Şimdi Yahudilik'teki Diğer bir önemli Kavram olan Tora'dan bahsetmek istiyorum Tora biraz önce Kısaca bahsettik Şeriat demektir, kanun demektir Yasa demektir, kural demektir Ve Yahudiler arasında çok Şeyi vardır, nasıl diyelim ee, önemli bir yeri vardır. Ee, Torah bizdeki Tevratın karşılığıdır. Dikkat ederseniz Torah ile Tevrat aynı harflerden oluşur. Zaten İbranice ile Arapça da kardeş dillerdir. Yani bizdeki Tevratla Yahudilerdeki Tora Torah aynı şeye hita, e, e, ifade ederler. E bizde e, Torah'ın e, yani bizdeki Tevrat biraz e, Musa'ya verilen kitapla sınırlı olarak görülürken, Yahudiler bunu böyle sınırlı görmezler. Farklı e, kapsamlarda anlamları vardır Tora'nın. E, önce şöyle söyleyeyim. E, mesela bir kere Tanrı'nın Musa'ya verdiği beş kitap edilen Musa tarafından e, insanlara e, sunulan beş kitabın adı Tora'dır. Yani Tevrat. Buna işte Latincede pentetök pentatök denir veya bizim Arap kültüründe esfar-ı hamse denir, e, kütüb-ü hamse denir. Bu şey e, bir tarafta. İkinci olarak e, bunun bir daha geniş kapsamlısı vardır ki e, Yahudilerin inanmış olduğu bütün kutsal kitapların hepsine de tora denir. Yani daha geniş anlamda Tora dendiği zaman e, Tevrat'ı da içine alan daha geniş bir e, kitap e, külliyatına da e, Tora denir. Nihai olarak en geniş anlamıyla Tora e, Yahudilerin uymaları gereken bütün kuralları içine alan hayat tarzına da Tora denir. Yani Tora da bu böyledir dendiği zaman illaki Tevrat'ta bu böyle olması gerekmez. Tevrat'ta olabilir veya Yahudi geleneğine göre bu böyledir. manasını da kast edilebilir. Yani bu şeyi lütfen zihninizde tutun. Her tora dendiği zaman şeyi düşünmemeliyiz. Yani Musa'ya verilen en dar anlamıyla Musa'ya verilen beş kitabı düşünmemeliyiz. Evet. Tanah ve Talmud'u da içine alır. Evet. Maşallah benden iyi <gülüyor> benden önde gidiyorsunuz. Şimdi tanah nedir arkadaşlar e, ekranımıza bakarsanız e, ben bir dakika onu nasıl ay ayırt edeceğiz e, şimdi e, bu kullanım farklılıklarını bildiğiniz zaman e, artık e, duyduğunuz zaman Tora böyle der diye muhatabınıza sorar sorabilirsiniz bu nerede böyle söyleniyor mesela o derse ki biz Yahudiler böyle yapıyoruz Ha, o zaman demek ki bu Yahudi geleneğinde yani en geniş kapsamında böyledir. Yani derse işte Musa'ya verilen yaratılış kitabında böyledir. O başka bir e, yani en dar anlamda olduğunu anlayabiliriz. Falan. Yani bu şekilde yani sizin ilave bir sorunuzla ayırt etmeniz mümkündür. Şimdi tanah diye bir kelime var önümüzde. Nedir bu tanah? Arkadaşlar tanah aslında bir kısaltmadır. Tanah Böyle e, var olan bir kelime değildir, üretilmiş bir kelimedir. E, nereden üretiliyor? E, elimizdeki e, Tora, Nev'im ve Ketuvim isimlerinden oluşuyor. Şimdi Yahudilere göre Tanrı e, Yahudilere kutsal kitap olarak e, gönderdiği işte Musa zamanından itibaren e, aşağı yukarı bin yıl boyunca çeşitli peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahiyler bir kitapta toplanıyorlar. Bu kitabın adı Tanah'tır. Yani Yahudilerin kutsal kitabının anı, adıdır Tanah. İngilizcesi bunun Bible'dır. Yani kitaplar demektir. E, İngilizce'de Bible diye geçer. Peki nasıl biz şey yapıyoruz e, bu Tanah kelimesine ulaşıyoruz? E, Yahudi inancına göre bu e, kitap e, yani bütün vahyedilen kitapların hepsi 3 ana bölümden oluşur. 3 ana e, gruptan oluşur. Yani bunlardan birinci bölümüne e, Musa'ya verilen kitap 5 kitaptan oluşan birinci bölümüne Tora adı verilir. Yasa demektir. Yani uyulması gereken prensipleri bildirir. İkinci bölüm neviin bölümüdür. Yani peygamberler demektir. Yani peygamberlerin başından geçen olaylar, peygamberlerin mücadeleleri, peygamberlerin işte faaliyetlerini anlatır. Üçüncü bölümde ketüvimdir. Ketüvimde kitapla alakalıdır. Yazılar demektir. Yani nasihat literatürü, şiirler, işte güzel sözler gibi şeylerden oluşur. <gülüyor> Bu üç farklı bölümden oluşan kutsal kitabın toplam adına Tanah denir. Demek ki nasıl oluşturduklarını da e, kısaca göstereyim. Tora kelimesinin T harfini alırlar. Neviyim kelimesinin Nun harfini alırlar. Ketuvim kelimesinin Kaf harfini alırlar. Birleştirirler. Birleştirildiği zaman ortaya üç harfli bir kelime çıkar. Bu kelimenin telaffuzu Tanah şeklindedir. Ve biz bundan dolayı Yahudiler Tanah dediklerinde anlayacağız ki Yahudilerin inanmış olduğu kutsal kitaplar külliyatına verilen isimdir bu. Ondan bahsediyorlar. Şimdi ilginç bir şey var arkadaşlar. Ee, geçen hafta konuşmuş muyduk tam hatırlamıyorum ama. Evet Zebur diye inandığımız kitap arkadaşlar Tanah'ın içindedir acaba hangi bölümdedir? Torada mıdır? Nevim'de midir? Ketuvim'de midir? Sizce hangisindedir? Mezmurlar. Zebur. Yani mezmurlar oluyor. Doğru. Maşallah. Feyza Hanım ee, Ketuvim'de. Doğru. Ketuvim'dedir. Çünkü ee, mezmurlar dualardır. Güzel şeylerdir. Allah'ı övme şiirleridir. Ee, evet. E, kitubim e, içerisinde değerlendirilir e, zebur veya mezmurlar eyvah ben mi size söyledim bunu? <gülüyor> tamam tamam sorun yok <gülüyor> evet e, şimdi hocalar çok konuştukları zaman bazen soracakları soruların cevaplarını da önceden vermiş oluyorlar benim gibi bugün e, şu an kaçıncı saatin dersini anlatıyorum şimdi düşüneyim bakayım 2, 4, 6, 8, işte sekizinci saat ders anlatıyorum bugün. Dolayısıyla bazen böyle soracağım soruların cevabını verdiğim oluyor demek ki. Evet. Gelelim bir başka konuya. Şimdi geçen hafta hatır, anlattım mı hatırlamıyorum. Yani onun için kısaca şey yapayım. Hz. E, İsa'nın geldiği dönemde e, Yahudiler arasında temel, e, ana bazı akımlar vardı. E, bunlardan en önemlisi e, Ferisi akımıydı. E, ferisiler e, devamı olan e, dini gelenek Rabbinik gelenek denilen Rabbilerin oluşturduğu Din adamlarıdır, Rabbiler, Rabbilerin oluşturduğu dini gelenektir. Ben geçen hafta Ferisilerden bahsettim mi? Ha, tamam. hani siz Sadukilerden, Essenilerden farkını biliyorsunuz. Yani Rabinik geleneğin kurucularıdır bunlar. Şimdi şeyi hatırlayalım. Şimdi, Saduki'ler mabede bağlı. Mabette görevli insanlardı. Mabet yıkılınca Saduki'lerin temel e, dayanakları yok olmuştur. Dolayısıyla e, İsa sonra yani İsa'nın geldiği dönemde yani İsa'dan kısa bir süre sonra Saduki mezhebinin e, mensupları, yöneticileri ortadan kayboldu. Esseniler de aynı şekilde. Ancak Ferisiler şanslıydı. Çünkü Ferisiler e, dinin yorumunun e, din eğitimi almış Rabbiler tarafından yapılacağını düşünüyorlardı. Ve bundan dolayıdır ki e, Rabbilerin öğrettiği bu gelenek daha sonra Rabbinik gelenek olarak günümüze kadar gelmiştir. Rabbinik geleneğin en önemli öğretisi arkadaşlar iki tane toranın olduğudur. Yani heh, sinagoglarda görev yapıyordu bunlar. Gelen insanları orada eğitiyorlardı. Oralarda din eğitimi veriyorlar, ibadet ediyorlar, ibadetlere liderlik yapıyorlar. Bizim haham dediğimiz insanlar Rabbiler. İşte bu Rabbinik geleneğin en önemli öğretisi arkadaşlar. Tanrı Musa'ya bir tane değil iki tane tora vermiştir. Bir tanesi yazılıdır, diğeri sözlüdür. Bu Rabbinik geleneğin geliştirdiği bir öğretidir yazılı tora işte tanahda şekillenen tanahda bir araya gelen kitaptır ve tanrının sözüdür bu ve bu otoritedir ee, hiçbir şüphe yoktur bunda diğeri ise sözlü olarak aktarılan tanrının Musa'ya sözlü olarak verdiği e, diğer kitap ise e, zaman içerisinde e, kaleme alınmış kitap haline çevrilmiştir ve bu kitapta ilk defa sözlü geleneği kaleme alan kitap haline çevirildiğinde ortaya çıkan kitabın adı da Mişna'dır. Mişna. Anlaştık mı? Mişna hangi geleneğin bir parçasıymış? Sözlü tora geleneğinin bir parçası. Mişna'da arkadaşlar çoğunlukla ne vardır? Çoğunlukla e, hukuki bilgiler vardır. Hukuki hükümler vardır. Şunu yapacaksın bunu yapmayacaksın gibi ee, tabir caizse yap yapma caizdir, helaldir, yasaktır gibi ifadeler vardır ee, da Mişne üzerine yapılan tartışmalar yani Yahudi din bilginleri. Mişne ne zaman yazılmıştır? Evet güzel ee, bizim geleneğimizde fıkıh ve ahkam diyebileceğimiz şeylerdir. Mişne'nin ortaya çıktığı dönemin tarihi arkadaşlar Miladi 3. yüzyılın başı 220 civarında Yani İsa'dan sonra 220 yıl sonra ortaya çıkıyor Mişne O dönemde yaşayan Yahudiler Mişne'ye çok rağbet ediyorlar Mişne'deki e, görüşleri tartışıyorlar Bunlar üzerine yorumlar yazıyorlar Tefsirler yapıyorlar Ve sonuçta bu mişnanın üzerine konuşulan şeylerden ortaya çıkan yeni bilgilere de bununla alakalı mişnaya dayalı bilgilere de biraz önce bir arkadaşımız yazmıştı gemara adı veriliyor şimdi şöyle yazalım önce mişna var sonra bu mişnanın üzerine yapılan e, şeyler e, tartışmalar sonunda ortaya çıkan bilgilere gemara adı veriliyor ee, evet şer ee, İnanın e, Hayriye Hanım Çok güzel ifade ettiniz Şimdi tefsir de biliyorsunuz bir tür şerhtir Değil mi Hatice Hanım Yani ne demek istiyorum ee, Kur'an-ı Kerim üzerine e, Yapılan e, Şer a, Müfessirlerin açıklama olarak e, Yaptıkları şeyler Birer e, şerht e, Kabul edilir tefsirler Dolayısıyla e, Biz tefsirin İslami bir kavram olduğunu düşünerek ben şerhi tercih ettim. Ama e, pekala düşünülebilir. Aynı e, eminim hepiniz eline bir Arapça tefsir kitabı veya bir şerh almıştır. Hepiniz görmüşsünüzdür orada. Kitabı açtığınız zaman Kur'an-ı Kerim'e ait olan ayet olan şeylerle müfessir tarafından yazılan cümleler birbirinden ayrılır. Baktığınız zaman fark edersiniz. Aa bak bu Şurası ayet, burası değil diye. Nasıl anlarız bunu? Parantez içine koyarlar ayetleri. Parantez dışı kimindir? Müfessirindir. Aynı şekilde biz e, bu Mişnayı, metni ve onun üzerine yapılan şerhi yani Gemara'yı bir araya toplayan kitaplar ortaya çıkıyor. Bu kitapların adı da nedir? Bravo Talmud'dur. Evet bu kitaplara Talmud adı veriliyor. Ee, arkadaşlar Talmud çok büyük bir kitap e, 18 ciltlik bir e, kitaptır büyük bir şeydir ancak ilginç bir şey size söyleyeyim ee, elimizde bir tane değil tam iki tane Talmud var Biz hep bir tane düşünürüz ama iki tanedir Talmudlar Talmudlardan bir tanesi Kudüs merkezli olarak ortaya çıkmıştır. Yani Kudüs civarında yaşayan alimler Rabbilerin tartışmalarını toplar bu e, Talmud ve buna Kudüs Talmudu denir. Diğer Talmud ise e, Irak civarında yaşayan ki önemli bir e, merkezdir e, Yahudiler için. Irak civarında yaşayan ee, Yahudilerin, din adamlarının e, görüşlerini toplar. Babil, evet günümüzde e, yani tarihte Babil olarak adı geçen yerdir. Onun için Babil Talmudu adı verilir o şeye de. E, bu Talmudlar e, tekrar hatırlatalım. Mişnan'ın ortaya çıkışı Milattan sonra 3. yüzyılın başı. Talmudlardan ilk ortaya çıkan Kudüs Talmududur ve muhtemelen 5. 6. yüzyılda e, tamamlanmış son hali verilmiştir. Şey ise e, Kudüs Talmudu'nun yanında Babil Talmudu ise ondan 1-2 yüzyıl sonra ortaya çıkmıştır. 6. 7. yüzyıllarda e, nihayet, son hali verilmiştir. Dolayısıyla e, nereden baksanız e, Talmudun son halini alması Babil Talmud'unun son halini alması İslam'ın gelişinden sonraki bir tarihe kadar sarkmıştır. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, yazılı metinler yani e, Talmud e, cilt halinde değildir. Yani Elimizde şu an tercümeler cilt halindedir. Ancak e, normalde bunlar tabii ki o dönemde kitap formu yok. Rulolar var. Rulolara yazılıyordu muhtemelen. Daha sonra ilk basılı e, hale getirildiğinde e, bir e, şey e, bir form takip edilmiştir günümüzde daha çok e, o form temel alınarak e, korunuyor referans verilirken mesela o tür şeylere referans veriliyor ben size e, bir dakika hemen şuradan internetten bir tane Talmud sayfası e, bulayım ee, size onun e, linkini e, vereyim. Belki e, şeyi daha rahat anlayabiliriz. Yani e, evet. Tamam. Kanada'da bir üniversitenin sayfasında daha önce benim gördüğüm bir şeydi bu. Onun için kolayca bulabildim. Hayır. Bunların hiçbirisi sorulmayacak şeyde. Ee, pekala haklısınız. Hocam madem sorulmayacak niye anlatıyorsun? Ee, i̇nanın şey şu elinizdeki metinler var. Siz bu elinizdeki metinleri okuyacaksınız. Bu benim anlattıklarımı muhtemelen yani ancak bir dinler tarihi dersinde dinleyebilirsiniz. O elinizdeki metinleri daha iyi anlamanız için ben bunları anlatıyorum. Ama derseniz ki hocam biz e, bu tür şeylerden e, yani şey yapmıyorum. E, bu yani bu benim anlat siz metinlerden sorumlusunuz. Benim amacım sizin bu metinleri daha rahat Şimdi farklı bir kültür bu Dolayısıyla bu farklı kültürü Nüfuz edebilmeniz için Sadece burada yazılan bilgiler şey değil yeterli olmayabilir Ben onlara Ek olarak sizin Olayı daha rahat anla, Yani daha çok bilgi sahibi olursanız daha rahat anlarsınız diye düşünerek şey yaptım Hani eğer şey yoksa yani itiraz yoksa ben devam ediyorum. E, bu bilgilerle e, birlikte düşünürseniz e, daha rahat e, çözebiliriz e, Yahudilikle alakalı konuları. Evet. O verdiğim e, linki e, kontrol ettiğiniz zaman bir sayfayı e, bir Talmud sayfasını göreceksiniz. Orada e, işte ortadaki göbekteki şey. E, Tal, e, mişna metni e, kenarda onun etrafındaki e, iki sayfa iki sütun halinde olan şey e, nedir onun ismi e, gemaradır e, o gemaran içinde bolt olarak koca koca harflerle yazılan metinler e, işte o e, içerideki e, mişnanın e, dan alınan metinlerdir diğerleri şerhtir Evet, ve diğer ufak şeyler de not olarak daha sonra eklenmiş şeyler olduğunu görebiliyoruz. Evet, ben linki şeye yapıştırdım, biraz yukarıda kaldı herhalde, Lütfen oraya bir, ben buraya bir daha yapıştırayım, eğer tekrar olmayacaksa bu linkten kontrol edebilirsiniz şimdi e, devam edelim ne yaptık Talmud'u da öğrendik iki tane Talmud olduğunu eğer birisi e, Talmud derse bu Talmud'da böyledir derse e, bu şu manaya gelir e, eğer bir özel ismi söylenmeden Talmud dendiği zaman Babil Talmud'u kastedilir anlaştık kastedilen Babil Talmud'dur ama eğer ee, Kudüs Talmud'una atıfta bulunulmak isteniyorsa o zaman bakılması gereken, e, söylenmesi gereken bu Kudüs Talmudunda da böyledir. Yani Kudüs Talmud'u denmediği sürece kastedilen Talmud Babil Talmud'udur. Bunuca e, kısaca e, ifade etmiş olalım. Gördüğünüz gibi burada e, işte Pentetök ifadesinin e, e, yani beş kitap demektir latince bu. Burada yaratılış, çıkış, levililer, sayılar, tesniye kitaplarıdır. Bu kitapları şey yapabiliriz. Yani bunların içerikleri hakkında bilgi verilmiş. Ben size şimdi bu elimizde Türkçe'de şey var. Bunların bir tercümesi var. Yalnız bu tercüme Yahudiler tarafından değil Hristiyanlar tarafından yapılmış bir tercümedir. Dolayısıyla Hristiyanlığın bakış açısını yansıtır bu tercümeler. Ee, eğer derseniz biz Tora'nın Yahudiler tarafından yazılmış bir e, tercümesini ve şerhini okumak istiyoruz. Ona da ulaşabiliriz. Önce ben size buraya bir link vereceğim. Bu link e, Yahudilikle alakalı e, Türkçe e, yayın yapan sevivon.com diye bir adres. Bu adreste e, Yahudi tarihi ile alakalı çeşitli e, bilgileri Türkçe olarak görebilirsiniz. E, bunu Yahudiler e, hazırlıyor. çeşitli dini e, şeyler. Mesela bayram e, e, şeyleri var. Cuma e, şeyinin ne zaman, Cumartesiye sahne ne zaman başlıyor, onu görebilirsiniz. Çeşitli şeyler var. Yani Yahudi kültürünü tanıyabileceğiniz. Bu sol taraftaki şeyde kütüphane diye bir yer var. Ben size oranın linkini biraz önce gönderdim. Bu linkin altında çeşitli kitaplar var. Bunları indirip kendiniz şey yapabilirsiniz. Mesela en alt atan bir üstte Sidur diye bir şey vardır Sidur Yahudilerin dua kitabıdır yani Yahudiler dua ederken hangi duaları okurlar ne zaman ne okunacağını anlatan bir kitaptır ve yani ilginiz çekebilir bakabilirsiniz en alt satırda solda beyaz e, ciltli bir olarak şey vardır Tora vardır Museviliğin temel kitabın okunuş tercüme ve çeşitli din bilgilerinin yorumlarını içeren kitaptır diyor Burada beş tane ifade var. Bereşit, Şemot, Vayikra, Bamidbar ve Devarim. Bunlar arkadaşlar şeydir. İbranice biliyor muyum? Ee, böyle ders anlatırken insanların İbranice bildiğimi zannedeceği kadar biliyorum. Ee, yani kitabın mukaddesi böyle sözlükle okuyacak kadar biliyorum. Ee, şimdi şey e, bu şeyler ee, işte e, baraşit başlangıçta demek işte e, şemot isimler demek e, bu e, oradaki beş isim şu an bizim ekranımızda olan yaratılış, çıkış, levililer sayılar ve tesliğe kitaplarının sırayla aynısıdır onları indirip bakarsanız hem İbranice ifadeler var orada hem tercümesi var, meali var. Hem de bir Yahudi tarafından o ayetlerin nasıl şerh edildiği, nasıl yorumlandığı, tefsir edildiğini görebilirsiniz. Bunu da size ekstradan söylemiş olayım. Ancak bu beş kitaptan sonraki kitapların tercümeleri yok. şeyde. Evet. Erken dönem Yahudi e, akımlarından samirlikten bahsediliyor. E, reklam yapmak ser, e, ser, Sevivon topaç demek arkadaşlar. Sevivon topaç. Çocukların oynadığı topaç vardır ya. E, o Sevivon e, öyle bir anlamı var. Bir de Peki, resmi olarak bir de şeyimiz var Yah Türkiye'de yaşayan Yahudilerin ee, nasıl diyeyim e, resmi bir sitesi var yani e, şeylerini oradan duyuruyorlar e, cemaatin haberlerini oradan duyuruyorlar o sitenin adresini de buraya yazıyorum bu TürkiyeYahudileri.com e, şeyin e, Yahudi Cemaatinin e, merkezi yönetiminin e, adresi. Bir de e, şu adresi söyleyeyim size. Shalom e, Gazetesi var. Haftalık olarak çıkıyor. E, Türkçe yayınlanıyor. E, i̇şte Yahudilerin bakış açısını, olayları nasıl değerlendirdiğini ne, e, lerle ilgilendiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız da bu adrese başvurup e, şey yapabilirler mi Evet Evet şimdi e, Samirilik işte eski dönem Musa öncesi pa, özür diliyorum İsa öncesi döneme ait bir Yahudi mezhebidir. Daha sonra Yahudiler tarafından şey yapılmıştır, dışlanmıştır. Kendilerine ait ayrı bir ellerindeki kutsal kitap var olduğunu biliyoruz. Hristiyanlık döneminde Yahudi mezheplerini geçen hafta kısaca konuştuk. Ferisilik, Sadukilik ve Esseniilik bunlar hakkında bilgiler verdik. Daha sonra İsa'nın Ortaçağ'da yaşayan bazı Yahudi akımları ve mezhepleri var. Karayilik bunlardan birisidir. Günümüzde hala Karayi görüşüne sahip insanlar vardır. İstanbul'da, Hasköy'de bunlara ait bir mezarlık vardır. Yanılmıyorsam bir sinagogları da var. Çok az sayıda Karayi hala ülkemizde yaşıyor. Ee, Kırım'da yaşayan Karayiler var. Yani sayıları çok az insanlar. Karayilik, Karayim, e, Müslümanlar arasında yaşayan, e, Irak'ta yaşayan e, Yahudilerin e, içerisinde doğmuş bir e, gelenektir. Anan bin De e, David, David veya hangisini isterseniz tarafından e, şey yapılmıştır, e, geliştirilmiştir. Bunların temel özelliği biraz önce bahsettiğim Rabbinik gelenekteki iki tora teorisini reddetmeleridir. Biz iki tane ayrı torayı kabul etmeyiz. Bize göre bir tane tora vardır. O da yazılı toradır. Sözlü torayı kabul etmeyiz derler. Rabbinik gelenek ise sözlü torayı yani Mişne ve Talmud'daki bilgileri de Tanak'taki bilgiler kadar otorite doğru kabul ettikleri için anlaşamazlar. Yalnız bunların mensubu çok az kalmıştır. Ee, ve yavaş yavaş artık e, yok olmaya e, yüz tutmuştur. Arkadaşlar, şimdi Hasidizmi orta çağa e, yerleştirebilir miyiz? O çok tartışılır ama elinde, yani elimizde böyle bir e, şey var. Hasidizm diye bir e, dini gelenek var Yahudiler arasında. 17. yüzyılda e, işte... Ee, şeyde Rusya'da ortaya çıkan büyük bir e, Yahudi kıyımı olmuştur. Ondan sonra Yahudiler arasında gerçekten e, şeyler olmuş. Yani e, korkular yaygınlaşmış. Yahudiler e, sıkıntılara e e, düşmüşler. E, bu 20 e, şeyden sonraki bu e, katlamdan sonra mesela e, insanlar Biliyorsunuz sıkıştıkları zaman, bunaldıkları zaman bir kurtarıcı bekleme e, meyilindedirler. Ve biz e, Yahudilerin de Tanrı tarafından kendilerini kurtaracak bir Mesih'i e, beklediklerini biliyoruz. E, Mesih'in geleceğini beklediklerini biliyoruz. E, bu hala günümüze kadar devam eden bir beklentidir. Biraz sonra zaten dersimiz çerçevesinde bahsedeceğiz. Ee, böyle sıkışık bir dönemde böyle e, Avrupa'da Rusya'da Yahudilerin aşağılandığı e, yakıldığı evlerine zarar verildiği bir dönemde Yahudiler arasında bazıları Mesih olduğunu iddia ederek ortaya çıkmıştır. Hasidimler ise e, Mesih iddiasıyla ortaya çıkmamışlardır ama e, bir baş başka bir yaklaşımla ortaya çıkmışlardır. Nedir bu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Rabbinik geleneğe göre en önemli ibadet Talmud üzerine çalışmaktır. Eğer Talmud Allah'ın kelamıysa Allah'ın gönderdiği vahiy ise eğer e, bu kadar değerli bir kitapsa biz onun üzerine çok çalışmamız lazım olduğunu söyler e, Rabbinik gelenek. Yani ne yapacaksınız İbranice öğreneceksiniz e, Aramice öğreneceksiniz Talmud okuyacaksınız. E, büyük bir kitap. Bunu baştan sona okuyacaksınız. Tartışacaksınız. Üzerinde konuşacaksınız filan. E, ancak bu zor bir iş tabii. Herkes bunu yapamaz. Peki bunu yapamayanlar Rabbi olamayanların durumu ne? Onlar yani işte ötekilerin dediğini dinleyecek insanlar. E, bir adam kalkıyor. Adamın ismi İsrail Ben Eliyezer. Veya Baal Şem Tov diye bir adam. E, bu adam kalkıyor. Diyor ki Allah diyor, kitap okunarak ulaşılacak bir şey değildir. Allah'ı varmak için, Allah'ı bulmak için uzun zamanlar böyle ders okumak, kitap okumak, mütalaa etmek bunlarla varılacak yol değildir bu. Allah'ı sevmek lazım, Allah'a aşık olmak lazım, ondan ona naz etmek lazım, onunla hemhal olmak lazım diyerek e, yeni bir teori geliştiriyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani bu mistik bir yaklaşımı şey yapıyor. Yani siz Allah'la dost olursanız Allah sana bilgisini açar diyor. Ve böylece zadik diye bizdeki sadık, sıddık kavramlarına benzeyen, aynı kökten gelen zaten bir şey geliştiriyor. Ve yani siz böyle talmud okuyarak bir yerlere varacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a şarkı söyleyerek... Onun huzurunda dans ederek, onun aşkıyla yanıp tutuşarak biz Allah'a erişeceğiz diyor. Çok doğru, tasavvufi bir yaklaşım, mistik bir yaklaşım diyelim. Tasavvuf biraz daha İslami bir kavram olduğu için. Ee, bu e, böyle sıkışık, böyle bunalımlı bir dönemde insanlara çok cazip geliyor. Ve insanlar e, şey yapıyor, aslında bilgiden uzaklaştırıcı demeyelim. Zaten bilgiye ulaşma imkanı olmayan insanlara yeni bir kapı açıcı diyelim. Bilmiyorum nasıl e, bu yaklaşımı kabul eder misiniz? Ne var? Şimdi zaten e, tabi olarak şey değil mi bu? Yani ancak belli şartlara, belli imkanlara sahip insanlar bilgiye ulaşabiliyor. Yani Günümüzde şimdi her şey bize açık ama inanın eskiden bir tane kitaba sahip olabilmek için ciddi bir maliyet gerekiyordu. Yani kitapların elle yazıldığını veya az sayıda matbaalarda basıldığını ve çok değerli olduğunu düşünürseniz siz karnınızı doyurduktan sonra ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra o parayı biriktirip başka bir şeye harcamadan ona şey yapacaksınız. Bu gerçekten bir fedakarlıktı. Adam daha kestirme bir yol öneriyor. Bu imkana sahip olmayanlara. Ve çok rağbet görüyor. İnsanlar akın akın etrafına toplanıyor. Tabi Rabbiler de bunlarla dalga geçiyorlar. Bunları reddediyorlar. Bunları beğenmiyorlar. Bunlar cahiller diyorlar. Allah'a dans ederek ulaşılır mı? Şarkı söylenerek ulaşılabilir mi? deyip bunları eleştiriyorlar. Evet. Ee, günümüzde arkadaşlar ee, özellikle e, şeyde e, Amerika'da yaşayan e, Bu ortodoks Yahudiler arasında Hasidizm çok yaygın bir gelenektir e, Böyle Hasidik e, Ne diyelim aileler var Tekkeler diyebileceğimiz şeyler vardır Ve oralarda insanlar e, Hem tabi şu an Talmud karşıtlığını bırakmışlardır onlar da eğitime önem vermişlerdir. Ama ilave olarak bu neşveyi de ilahi e, mistik neşveyi de önermektedirler. Onu da hatırlatarak şey yapalım. Yani günümüzde Amerika'da çok sayıda böyle e, e, hasidik gelenek vardır. İnanın e, internetten e, fotoğraflarını bakmanızı öneririm. Çok e, farklı, çok renkli, çok hoş e, şeyler bunlar fotoğraflar. Ee, mesela şöyle şeyler ye, e, bakabilirsiniz. E, aratabilirsiniz. Mesela bu kavramı veya Rebe e, işte Rabbilerin en başı en üstünü en büyüğü e, büyük şeyh gibi bir anlamı var. Mesela Satmar e, işte bu e, hasidik geleneklerden bir tanesinin adıdır. E, i̇şte e, böyle birkaç şey bakarsanız fotoğraflarda ararsanız çok hoş, e, ilginç e, gelecek şeyler görebilirsiniz. Buna benzer bir başka şeyimiz var. Kabalacılık. Kabala e, Yahudi geleneğinde İbranca'da e, İbranca'de gelenek demektir Kabala. Ee, ve e, İspanya e, yani eski bir geleneği vardır e, şey olarak e, çok eskiye gider ama Kabbala'nın e, sistemleştirilmesi Endülüs'te İspanya'da olmuştur ve Müslümanların tasavvuf e, şeyiyle de e, alakalıdır e, e, etkileşimleri olduğu tahmin edilmektedir. Ee, ve e, çeşitli e, işte önemli Yahudi din adamları e, bu konularda önemli görüşler e, geliştirmişlerdir. Zohar diye önemli bir e, kabala kitabı yazılmıştır. Mistik bir kitap yazılmıştır. E, anlaşılması zor, nüfuz edilmesi zor bir metindir. Bizim biraz önce bahsettiğimiz hasidik gelenek de aynı zamanda... E, sufi yani e, mistik bir gelenek olduğu için kabalacılıkla üst üste e, e, geçmiş kabalacılıktan çok yakından etkilenmiş bir şeydir Arkadaşlar e, biraz önce bahsettim e, 17 yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde Yahudilerin eziyet görmesi e, ile insanlar Tanrı'nın e, bir mesih göndermesinin yaklaştığını düşünmeye başlamışlar ve böyle bir dönemde diğer insanlardan farklı daha e, ne bileyim işte e, yani cazibeli birisi Sabatay Sevi isminde bir adam kalkıp e, İzmir'de doğmuş olan bu adam kalkmış ve kendisi Mesih olduğunu söylemiştir. Bu adam işte Kabala geleneğine mensup Kabala öğretisini öğrenmiş ve insanlara çeşitli e, kendisi Mesih olduğunu açıklayıcı bazı şeyler e, sunmuştur. E, yanında da e, Gazalı Natan diye bir adam vardır e, ve Natan da bunun e, Sabatay Sevin'in e, işte, tabiri caizse propagandasını yapmaktadır. İnsanlara tanıtımını yapmaktadır. E, çok sayıda insan e, Sabatay Sevin etrafında toplanmıştır. E, Mesih kabul etmiştir onu. Ancak bu e, Türkiye'de yaşayan, Osmanlı'nın yönetiminde yaşayan Yahudiler e, bu e, Sabatay'ın geliştirdiği, söylediği şeylerden rahatsızlık duymuşlardır ve onu sultana şikayet etmişlerdir ve e, işte e, bunun cezalandırılmasını e, istemişlerdir. E, daha sonra e, Sabatay Sevi Sultan'ın huzurunda İslam'ı kabul ederek, Müslüman olduğunu beyan ederek ee, i̇dam'dan kurtulmuştur ee, Tabii pek çok insan için Mesih diye bekledikleri Davut gibi insanları bir krallık getireceğini Düşündükleri bir adam Hristiyan özür diliyorum Müslüman olunca hayal kırıklığı olmuştur İki tepki oluşmuştur Bir tanesi ya bu adam Sahtekarmış gitti Müslüman oldu Demişlerdir Bir grup daha vardır ki ee, bu grup demiştir ki hayır efendim bu adam Müslüman filan olmadı. Sadece Müslüman görünmektedir. Ee, bu da e, Mesih'in planlarından bir tanesidir. Ee, sonuçta Mesih yeryüzünde devletini kuracaktır. Onun için geçici bir süre böyledir. Deyip e, onun Müslüman oluşunu anlayışla karşılamışlardır. Bunun bir adım ötesine gidilmiştir. Ve onu seven, onu takip eden bir grup Osmanlı Devleti'nden herhangi bir baskı olmaksızın onlar da Mesih'in peşinden, Sabatay Sevi'nin peşinden Müslüman olmuşlardır. Ancak Sabatay Sevi'de onun peşinden e, İslam'ı kabul edenler de samimi olarak İslam'ı yaşamamışlar. E, gizlice Yahudi geleneklerini devam ettirmişlerdir. Ancak biraz önce de hatırlayacağınız gibi Yahudi geleneğine mensup insanlar bunların yaklaşımından zaten memnun değildiler. Zaten bunlardan şikayetçiydiler. Dolayısıyla dışarıdan Müslüman görünen içeridense sapık bir veya heretik bir Yahudi uygulamasını devam ettiren bir grup ortaya çıkmıştır. Ve bunlara dönmeler adı verilir. Sabataycılar adı verilir. Advetiler adı verilir. Çeşitli isimler verilir. Bu konuda e, e, Türkçede yazılmış bazı e, literatür vardır. Bunlara isteyen arkadaşlarımız ba, e, başvurabilirler. Hatta Ilgaz Zorlu diye bir adam var. E, Ilgaz Zorlu, evet ben Selanikliyim diye bir kitabı var. Orada söylediğine ki, göre kendisi böyle bir e, aileye mensuptur. Böyle bir ailede dünyaya gelmiştir. Sonra da bu aileyle alakalı bildiklerini kaleme almıştır, yayınlamıştır. Bunu da ifade etmiş olayım. Gelelim aydınlanma hareketine. Biliyorsunuz Avrupa'da aydınlanma diye bir kültürel, bilimsel, sanatsal hareket yaşanmıştır. Nedir bu aydınlanma? Ee, işte Tan e, daha önce Tanrının e, merkezde olduğu her şeyin üzerinde hakim olduğu bir e, din anlayışı varken aydınlanma ile birlikte Tanrının yerine akıl almıştır her şeye aklın hükmettiği doğruyu iyi kötüyü yanlışı güzeli doğrunun ayırt ettiği bir a e, bakış açısı gelişmiştir. Benzer bir bakış açısını biz e, Yahudiler arasında da geliştiğini görüyoruz. Yahudiler de böyle bir aydınlanma yaşamışlardır. Bu aydınlanmanın adı Haskala'dır. Haskala birebir aydınlanma ile aynı anlama gelmektedir İbranice'de. İşte nerede bu ortaya çıkmıştır? E, Avrupa'da yaşayan Yahudiler arasında. Ben geçen hafta e, Sefardi Aşkenazi ayrımından bahsettim mi? Böyle bir gelenekten bahsettim mi? Sefardi Yahudiler, Aşkenazi Yahudiler diye. Sefarat Yahudileri, evet. Bahsettim değil mi? Aa, i̇yi o zaman. Aydınlanma hareketi, Haskal hareketi arkadaşlar, Aşkenazi Yahudiler arasında doğmuştur. Aşkenazi Yahudiler... Avrupa'da Hristiyanlar arasında yaşayan Yahudilerdir. Avrupa'daki aydınlanmanın etkisinde kalarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Yahudiler vatandaşlık haklarını ele, elde etmişlerdir. Bu daha önce sahip olmadıkları özgürlükler elde etmişlerdir. Bu da onların e, üniversitelere e, katı, e, devam etmelerine yeni e, daha önce geleneksel olarak aldıkları din eğitiminde yer almayan felsefe, matematik e, ne bileyim fizik e, işte çeşitli e, tarih e, edebiyat gibi bilgileri öğrenmeleri o konulardaki yeni gelişmeleri öğrenmelerine ve bu bilgileri Yahudiliğe uygulamaya çalışmalarına yol açmıştır. Ve bu yeni eğitim alan, seküler eğitim alan insanlardan dini yorumlarken ortaya Yahudi aydınlanmasının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun bir neticesi olarak ben organik olarak devam edeyim. Yahudiler arasında geleneksel Yahudilerin içerisinde bazıları Yahudi şeriatının bağlayıcılığını veya e, Tora'nın Tanrı tarafından Gönderildiği gibi korunup korunmadığını Tartışmaya başlıyorlar Ve sonuçta e, Tora'nın müdahalelere açık olduğunu Ve Daha sonra e, Şeyden e, Yani e, Elimizdeki haliyle Musa tarafından beri Gelmediği görüşünü e, Varıyorlar Şimdi Meryem Hanım şunu söyleyeyim Endülüs'ten e, aydınlanma hareketi Endülüs'ten çıkmıyor. E, Haskala Endülüs'te yani Sefarat Yahudiler arasında başlamıyor. Aydınla, e, Haskala Aşkenazi Yahudiler arasında başlıyor. Eğer bir yanlış e, ifade ettiysem onu düzelteyim dedim. E, oraya dikkat edelim. Sefardiler İspanya kökenli. Aşkenaziler Almanya kökenli. Ama e, Haskala şeyde. E, sorun değil. Yani bir şey yanlış kalmasın. Yani ben söylediysem düzelteyim. Eğer böyle bir anlaşılma olduysa onu da düzeltmiş olalım. Dedi. Şimdi e, ne dedik? E, geleneksel Yahudilerden farklı olarak Yahudi şeriatının bağlayıcı olmadığını e, savunan yeni bir grup insan çıkıyor. Şimdi e, ne dedik? Vatandaşlık hakkı elde ediyorlar. Eğer siz e, vatandaşlık hakkı elde ediyorsanız eğer siz eşit iş imkanlarına, eşit eğitim haklarına e, sahip oluyorsanız e, gidiyorsunuz e, sizinle aynı dini paylaşmayan insanların yanında onlarla birlikte devlete bazen de çalışmanız gerekiyor. Sizin kurallarınıza göre mesela cumartesi günü çalışmamanız gerek. Ama Hristiyanlar için böyle bir kural yok. Siz işvereninize ben cumartesi gelmem dediğiniz zaman muhtemelen onu size söyleyeceği sen hiçbir gün gelme o zamandır. Yani sizin dininizin gereklerine dikkat ederek sizi çalıştırmak isteyecek az insan vardır. Mesela beraber çalıştığınız yerde ortak yemek çıkıyor. Ordudasınız yemek geliyor ve yemeğin içine konulan etler veya gıdalar pişirilme şekli sizin Yahudi geleneğinize göre hazırlanmıyor. İcabında domuz eti olabiliyor. Veya et pişiriliyor ama kuralına uygun olarak pişirilmiyor. Mesela iyice kanı süzmeden pişiriliyor. Veya et ürünleriyle süt ürünleri bir arada pişiriliyor. Bu tabi ki Yahudiler için helal olmayan bir yiyecek haline geliyor. Peki bunu ne yapacaksınız? Ee, i̇şte bu tür pratik hayatta karşılaştıkları sorunlara karşı e, yeni eğitim alan, e, modern e, görüşlere sahip olan Yahudiler e, yeni yorumlar geliştiriyor ve buna Reform Yahudiliği adı veriliyor. Yani geleneksel Yahudilikten farklı bir Yahudilik anlayışı. Mesela diyor ki Cumartesi günü çalışmanda bir sakınca yoktur. Domuz eti yiyebilirsin diyor illa e, yediğin etin e, işte e, şeyden e, ne bileyim işte bir e, uzman e, Yahudi kasap tarafından kesilmesi gerekmez diyor. Bu ifadeleri söyleyenler işte ne dedik? Reformcu Yahudiler. Ve bunlara göre Tevrat'ın, Tora'nın bir tek ahlaki prensipleri, kuralları bağlayıcıdır. Bunun dışında bütün kurallar ee, günümüz için bağlayıcılığını kaybetmiştir. Bunu e, söyleyen Yahudilere reformcular diyoruz. Bunların itiraz ettiği yani eski usul geleneksel olarak devam eden Yahudiler günümüzde Ortodoks diye isimlendiriliyor. Yani Ortodoks Yahudi denildiği zaman aklımıza Yahudi şeriatına uymaya çalışan kurallara uyan insanlar gelsin. Reformcular ise Yahudi şeriatında değişikliği kabul eden, değiştirmeye çalışan insanlar gelsin. Bir de bunların ikisinin arasında bir başka grup daha var. Bunlar bir yandan reformculara benziyor. Tamam değişiklik olmalıdır diyorlar. Değişikliği yapmalıyız diyorlar, kabul ediyorlar. Ancak bu değişikliğin Yahudilerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse mümkün olabildiğini söylüyorlar. Bunlara da muhafazakar Yahudiler diyoruz biz. Muhafazakar Yahudilik geleneğe saygı gösteriyor. Geleneği yaşatmaya çalışıyor. Ancak hayatın kuralları gereği, iş hayatı gereği, şey yapılamayan uygulanamayan kurallarda Yahudilerin geneli kabul gösterirse o zaman bu değişikliklerin onaylanmasını savunan insanlara da muhafazakar Yahudiler diyoruz. Bir grup daha var. Bu çok küçük bir gruptur diğerlerine göre. Bunlar ise e, Yahudiliğin bir din olmadığını, bir medeniyet olduğunu söylüyorlar. E, Tora'nın ilahi bir kitap değil, Yahudi e, milletinin e, tarihi e, kaydı Tarihi tecrübelerinin kaydı olduğunu ve dolayısıyla insan ürünü olduğunu söyleyenler var. Yahudi şeriatının e, ilahi bir vahiy değil, e, insani tecrübelerin sonucunda ortaya çıkmış bir hukuk sistemi olduğunu savunanlardır bunlar. Bunlara da biz yeniden yapılanmacı Yahudiler diyoruz. Mordecai Kaplan bunların öncülüğünü yapmıştır ama bunlar günümüzde çok küçük bir grubu oluşturmaktadır. Arkadaşlar müsaadenizle Siyonizm'den bahsederek e, şeyi tamamlayacağım. E, bu konu e, Yahudilikle alakalı konumuzu tamamlayacağım. Bundan sonrasını size emanet edeceğim. Siyonizm, Siyon e, Kudüs'teki e, dağın adıdır. Siyon dendiği zaman e, Kudüs kastedilmektedir. Arz-ı kastedilmektedir. Tanrı'nın e, Musa'ya e, vermeyi vaat ettiği topraklar kastedilmektedir. edilmektedir. Siyonizm diye bir şey e, e, Yahudi geleneğinde Siyonizm diye bir e, akım yoktur. Ancak e, 19. yüzyılın sonlarında e, işte Avrupa'da ve Rusya'da Yahudilerin e, çeşitli şekillerde Askı görmelerinden sonra özellikle Fransız devrimi sonrası milliyetçi akımların yükselmesiyle Yahudiler arasında da bir tarihe sahip olan, bir dile sahip olan, belli bir değerleri paylaşan insanlar olarak biz de bir milletiz, bizim de milli bir yapımız olmalı, bizim de bir devletimiz olmalı görüşü ortaya atılmıştır. Bu görüşün adına yani Yahudilere ait bir vatan, bir devlet sahibi olma fikrine Siyonizm adı veriliyor. Daha önce bu ilk başlarda kültürel Siyonizm olarak şey yapılıyor. Yani biz aynı kültürü paylaşan insanlar olarak etkileşimimiz devam etmelidir. Birbirimizi desteklemeliyiz diye şey yapanlar var. Ee, ancak daha sonra bu Teodor Herz tarafından e, bir siyasi akıma çevriliyor ve e, e, Avrupa'da e, Kongreler, siyonist Kongreler toplanıyor. Dindar Yahudiler bu şeylere karşı çıkıyorlar. Siyonizm fikrine karşı çıkıyorlar. Çünkü devlet kurmak, Yahudi topraklarına geri dönmek ancak Mesih'in başaracağı, Mesih'in önderlik edeceği bir şeydir. Mesih gelmediğine göre böyle bir şey kalkışmak Mesih'in gelişini ertelemektir diyorlar ve bundan dolayı hoşlanmıyorlar ancak Rusya'daki e, baskı altında e, zulüm görmüş pek çok Yahudi Siyonizm'e e, ilgi duyuyor ve e, ilk şeyleri e, Siyonist kongreler e, bu insanların katılımıyla başlıyor e, bir Yahudi devleti kurulması fikri konuşuluyor bu Yahudi devletinin nerede kurulacağı tartışılıyor. Ee, bir dönem hatta Afrika'da veya Güney Amerika'da kurulması bile şey yapılıyor. Biliyorsunuz e, Güney Amerika'da Arjantin o zaman yeni yerleşime açık yani yeni yerleşilmiş bir yer, Arjantin e, bereketli toprakları olan bir yer. Oraya bir devlet kurmayı e, düşünüyorlar. E, Afrika'da neresiydi bakayım? Uganda da böyle bir devlet kurma fikri ortaya atılıyor ancak sonunda Filistin şey yapılıyor üzerinde ittifak ediliyor Osmanlı Devleti'nin Filistin'i 1. Dünya Savaşı'nın sonunda kaybetmesi üzerine ve İngilizlerin Filistin'i yönetmeye başlaması üzerine Yahudilerin Filistin'e yerleşmesi kapıları açılıyor ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Yahudiler 1948 yılında e, Filistin'de bir İsrail Devleti kuruyorlar. Yahudi Devleti kuruyorlar. E, bu e, Yahudi Devleti e, her geçen gün topraklarını genişletiyor. E, komşularıyla yaşadığı tecrübelerin sonunda e, geniş bir e, şeye e, kavuşuyor. Evet. Tabii ki pek çok mağduriyetler yaşanıyor. Ancak e, vaka bu ki sonuçta orada bir devlet var. O devlette yaşayan e, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar var. E, şu an için e, şey e, bu bir real politiktir. Bir hakikattir. Bunu e, görmek e, bu, gerekiyor. Evet. Şimdi e, Mescid-i Aksa'nın altını neden kazıyorlar? Bu altını kazan e, insanlar var. E, oraya sabotajda bulunmak isteyen insanlar var. İsrail devletinde de farklı görüşte insanlar var. Resmi olarak oranın e, şeyini e, statüsünün aynen devam etmesini istiyorlar. Me, e, biliyorsunuz Mescid-i Aksa'nın olduğu o üst tepe aynı zamanda mabedin kurulu olduğu tepeydi şu an orada Müslümanların mescitleri var ee, Yahudiler e, yani e, Mesih geldiğinde oraya e, mabedin yeniden kurulacağını düşünüyorlar ee, İsrail devleti orayı yıkmak orayı bombalamak isteyen aşırı Yahudi bazı şeyleri e, yakalıyorlar onları e, cezalandırıyorlar ben ibadethane e, kurulduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. O şeyin e, batı duvarı denilen, işte ağlama duvarı diye bilinen o yer e, işte Yahudilerin gidip dua ettikleri Süleyman Mabedi'nden kalan bir şey olarak görülüyor. O e, varlığını devam ettiriyor ve orası Yahudilere açık. Ancak Yahudilerin şu an camilerin mescitlerin bulunduğu yere çıkmaları şey değil yani izin verilmiyor. Hatta Yahudi din adamları da izin vermiyor. Çünkü orası ancak işte Mesih'in gelmesiyle oraya bir mabedin kurulmasıyla şey olacaktır. Yahudilere açılacaktır. O zamana kadar Yahudilerin oraya çıkmasını hoş karşılamıyorlar. Bu konuyla alakalı da günümüzde devam eden bazı tartışmaların olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Siz buradan sonraki konuları e, Yahudilerin ibadetleriyle alakalı şeyleri bakayım başka neyimiz var? E, ibadetlerle alakalı, geleneklerle alakalı ve Osmanlı Türkiye'de yaşayan Yahudilerle alakalı şeyleri. Ee, okuyorsunuz. Ee, bunlar e, yani sizin çözebileceğiniz anlaşılacak şeylerdir. Ee, i̇nşallah e, sorun e, olmadan devam ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Eğer anlamadığınız bir şey olursa arkadaşlar Haftaya derse gündeme getirirseniz, geçen haftadaki şurayı ben kavrayamadım, şunu okuyun demiştiniz ama ben baktım çözemedim derseniz memnuniyetle açıklamaya çalışırım. Evet, haham başıların listesi, Türkiye'de görev yapan haham başıların listesi, evet. O ben Arapçadaki İb'in kelimesiyle aynı anlama geliyor. Oğlu demek. Yani bizim bildiğimiz e, yani Arapçadaki ifadeyle e, aynı. Zaten e, Arapça ile İbranice çok yakın diller. E, onu yani daha evvel söylemiştim. E, yine sizin hatırınızda olsun. Yani İb'in ben aynı kelime Aynı anlama gelen kelimelerdir çok haklısınız Emine Hanım neler dikkat edeceğinizi yani e, yani keşke ben e, şey yapabilsem ve size bazı ipuçları verebilsem ama <gülüyor> şu an için İnanın e, ben de hiçbir şey bilmiyorum sorular hakkında. E, yani bakın e, mesela zannetmiyorum şimdi şurada 34 tane isim var. Bu 34 tane ismi sorarlar mı de ben zannetmiyorum o isimleri sor. Ama mesela şu önemli bence şu an e, Türkiye'de yaşayan Yahudilerin hahanbaşının ismi nedir bunu bilmek iyi olur herhalde. Mesela yani. Ama yani dediğim gibi ipuçları yok benim elimde ipin uçları değil yani dolayısıyla ben size ipucu verebilecek durumda değilim soruları ben hazırlamadım soruların ne olduğunda samimi olarak söyleyeyim ki bilmiyorum yani bilsem muhtemelen ders anlatırken bazı böyle işte bak şuraya dikkat edin falan derim belki ama inanın bilmiyorum. Hz. Musa'ya verilen kitaplarla alakalı çeviri biraz önce link olarak yapıştırmıştım. sevivon.com adresinde kütüphanenin altında şeyler var. Onlar en uygunu onlar bence. Veya sevivonun ana sayfasında böyle en üstte böyle dönen şeyler var. Orada da şeyler var. Onların daha özet olarak yani birebir meal diyebileceğim o metinler var. iPhone'a veya iPad'e yani PDF olarak indirilebilecek. İsterseniz onlara da yani daha özet olarak onlara bakabilirsiniz. Ee, İzak Haleva evet. İzak Haleva hala yaşayan şeyimiz. başımız. Hakan ha başımız. Oldu arkadaşlar. Müsaadenizle sıcak bir şey içmem lazım. Ee, <gülüyor> ha, e, Hakan Hoca hazırladı soruları. Hakan Hoca'nın derslerini de dinleyin o zaman siz. Bence e, Hakan Hoca e, arada... E, İmada bulunuyor mu bilmiyorum. Bir ta, e, siz dinleyebiliyor musunuz diğer hocaların derslerini? Nail güzel. Ama herhalde muhtemelen şöyle diyorsunuzdur. Zaten bir tanesini yeterince dinliyoruz. Bir de diğerini dinleyerek yani <gülüyor> Hatice Hanım, muhtemelen Hakan Hoca size imada bulunuyordur hangi soruları sorduğunu. Tamam. Evet. Bu akşam için bu kadar e, diyelim herkese hayırlı akşamlar diliyorum Allah razı olsun ben her ne kadar sizi görmüyor olsam da yani önemli olan birinin ben bu sınıfta yani bu ilitamda bir keresinde karşımda bir ders boyunca hiç dinleyici olmadan ders anlattım hayatımın en garip dersiydi ama anlatmak zorundaydım anlattım <gülüyor> evet evet teşekkür ediyorum Allah razı olsun ee, dersi Siz güzelleştiriyorsunuz sorular sorarak e, yorumlar yaparak dersin güzelleştiğini düşünüyorum ben İnşallah Ben teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden Ama siz e, benim bıraktığım noktadan sonra sonuna kadar e, okuyacaksınız Evet biz ibadetler konusuna kadar e, Konuştuk Ama sonuna kadar siz e, okuyorsunuz. Biz önümüzdeki hafta artık Hristiyanlığa başlayacağız. Teşekkür ediyorum Salih Bey. Size de hayırlı akşamlar olsun. Bütün arkadaşlara hayırlı akşamlar, iyi bir haftalar diliyorum. İnşallah bereketli, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.